Yavuz Erten anlatıyor. Protezli Tanrı. Merhaba, ben Yavuz Erten. Protezli Tanrı başlıklı kısa sunumu yapıyorum. Benim Zygmunt Koy'tan alıntım, onun 1930 yılında yazdığı Uygarlık ve Hoşçakalıkları eserinden Türkçesi Aziz Yardım'la alıntılıyorum. İnsan deyim yerinde ise bir tür protez tanrı olmuştur. Protezli Tanrı da diyebiliriz herhalde. Tüm yapay organlarını taktığı zaman gerçekten görkemlidir. Ama bunlar onunla birlikte büyümemişlerdir ve zaman zaman onu çok fazla rahatsız ederler. Gene de bu gelişimin tam olarak İsa'dan sonra 1930 yılı ile bir kapanışa gelmeyeceği düşüncesinde avunç bulunabilir. 1930 makalenin yazıldığı yıl. Devam ediyorum. Gelecek çağlar bu kültür alanına kendi ile birlikte yeni, büyük bir olasılıkla tasarlanamayacak denli büyük ilerlemeler getirecek ve insanın Tanrı'ya benzerliğini daha da arttıracaklardır. Ama araştırmalarımızın çıkarına bugünkü insanın Tanrı'ya bu benzerliği içinde mutluluk duymayacağını da unutmayacağız. Alıntının sonu. İnsan varoluşunun en temel gerçeği onun eksiklikle mağlul oluşudur. İnsan eksiktir. İnsani ruhsal gelişim süreci bu eksikliğin ruhsal düzlemde kabul edilip edilmemesi yani belki de inkar edilmesi mücadelesine sahne olur. Tabii ki inkarın da belli sonuçları olacaktır. Bebek anne ile tüm güçlü birliktelikten önce fiziksel olarak doğumla göbek bağının kopmasıyla ayrılır, daha sonra doğumdan sonra da ruhsal doğum süreci için bir ayrılma, bireleşme macerası yaşar. Artık başlangıçtaki bütünlük bir daha bulunmamak üzere kaybedilmiştir. Dünya, ben ve öteki, ben ve ötekiler diye bölünür. Özne, kendi sınırı içine çekilir. Ruhsal gelişim süreci, cinsiyet farkının öğrenilmesiyle başka bir ayrılığa daha sahne olur. Daha sonra, ödipus karmaşasıyla, Kuşak farkıyla bağlantılı bir yenilgi ve orada da zor olanın kabul edilmesi veya inkar edilmesi süreci yaşanır. Tüm bu gelişmeler diğer taraftan da çocuklukta farkında olunmayan bir başka gerçeği kabullenmek sınavını yaratır. Ölümlü olmak, kendi ölümlülüğünün bilincinde olmak, çocukluktaki sınırsız, ölümsüz, simetrik varoluşun artık simetrisi kırılmış, sınırlı, sonlu, ölümlü, farklara tabi ve kayıpların, yenilgilerin hep zorunlu olduğu bir varoluş kalmıştır geriye. İnsanın bireysel düzeyde yaşadığı bu süreç bir taraftan bu çocuksu büyüklenmeciliğinin yaralanması na sahne olurken daha insan topluluğu olarak İnsanlık olarak baktığımız zaman da insanlık Freud'un deyimiyle gururuna darbeler yemiştir Peki kibiri yaralanmıştır. Kopernik ve Galileo ile dünyanın evrenin merkezinde olduğu inancı boşa çıkmıştır. Darwin geçmişte eşrefi mahlukat olarak görülen insanın yani bütün hayvanların efendisi olarak görülen insanın aslında hayvanlardan bir tanesi olduğu anlaşılmıştır. İşte primatın bir türü olduğu. Freud'un kurduğu ve geliştirdiği psikanizde insanlığın yediği, gururuna yediği darbelerden bir tanesini yaratır. Psikanalizde de egonun yani benliğin kendi evinin maliki olmadığı veya tek sakini olmadığı ortaya çıkmıştır. Alt benlik... İt diyelim ve bilinç dışı bu evin yerleşik kontrol edilemez ego tarafından bütünüyle karanlıklar içinde başka sakinleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Psikaniz bunları göstermiştir. İnsan ve insanlık eksiktir, ölümlüdür. Onu yöneten arzularını hiçbir zaman bütünüyle doyuramayacaktır. Arzuların, arzularının sınırsızlığına İlhamlarının tanrısallığına karşı yeteneklerinin ve iradesinin gücü bir yere kadardır. İnsanın bilimle, sanatla, kültürle sebeveni, yeni protezler bularak bu eksikliği kapatma gayretini içerir. İnsan bu anlamda protezli bir tanrıdır. Protezlerle tanrısal ilhamlarını gerçek kılma ilüzyonu yaşar. Ancak Freud'un da alıntıda belirttiği gibi, bu protezlerle ilişkide ikirciklidir. Mutluluk vaadiyle edinilenler yeni mutsuzluklar da yaratacaklardır. Günümüz dünyasının iletişimde, bilimde, sağlıkta, sanayide baş döndüren bir hızla gelişen protezlerini düşünelim. Pek çok şeyden örnek verebiliriz ama bizim için artık gündelik hayata çok sinmiş gündelik hayatın parçası haline gelmiş e, siber dünyadan bahsedersek, artık internetle dünyanın diğer bir ucuna bir saniyede mesaj atabiliyoruz. Aynı anda yüzlerce kişiyle görüntülü konuşabiliyoruz. Sınırlı belleğimiz yerine artık sonsuza yelken açmış bir Google hazretlerimiz var. Yakında high-tech organlar, nöronikler, çipler ve benzer araçlarla bedenimiz ve onun ruhsal uzantıları, tanrısal ilhamlarını doyurmaya kalkışacak. Belki tıp yakın bir gelecekte ölümsüzlük vadini de yerine getirir. Ancak tüm bu gelişmelerin nasıl distopik cehennemler de yaratabildiğini verdiği doyumlar yanında ve dünyayı bir black mirror yani kara Ayna dizisindeki sahneye çevirebileceğini de görünce Freud'un 1930 yılında yerinde bir sezgiyle yazdıklarının haklılığını teslim ediyoruz. Hani bazı şişeden cin çıkan masallarda ve fıkralarda bir hikaye örgüsü vardır. Cin dile benden ne dilersen der. Cin'in bu sözlerinden büyük heyecana kapılan kişi, onun için çok iyi olacağını düşündüğü isteklerini fazla düşünmeden söyler. Cin bunları gerçekleştirince, kişi geriye döndürülemez bu durumların, ne kadar ısratlı şeyler olduğunu anlar ama artık çok geçtir. Icarus'u göklere çıkartan da çok yüksekten aşağıya düşürüp sonunu hazırlayan da taktığı kanatlardır. Peki, bütün bunların karşısında psikanaliz ne vaat eder diye bir soru sorulabilir. Tabii ki sınırsızlık, ölümsüzlük, tüm güçlülük vaat etmez. Ancak bunların olmadığı gerçeğinin kabullenilmesiyle, ruhsallıkta ortaya çıkan yeni imkanları vaat eder. Özellikle Freud'un ardından psikanalizin en önemli ikinci ismi olarak görülen Melanie Klein'in tanımladığı şekliyle depresif konum kaybedilen mükemmel durumun inkarı değil, kabulüyle başarılacak ruhsal gelişimi çok güzel betimlemiştir. Depresif konuma geçmeyen ve buna karşı manik bir ısrarı sürdüren insan kaybettiği mükemmelliyeti ruhsallığında şişmiş bir ego ideali olarak ikame etmeye kalkışır. Bu manik ve narsistik, sahte, tanrısal durumdaki insanlığın, ona ölümlülüğünü ve sınırlığını, hayvan oluşunu hatırlatan tabiata hıncı barizdir. İnsanın dünyayı tahrip etmesinin, hayvanların soyunu tüketmesinin, onlara değişik şekillerde işkence etmesinin tek açıklaması, Kapitalist açgözlülük değildir. En azından bu açıklama görünürdeki açıklamadır, aşikar açıklamadır. Ama gizli olan, daha örtük olan bir açıklama daha vardır. O da insanın tabiatın suretinde gördüğü kendi sınırlığına, ölümlülüğüne saldırması ve onu yok etmeye çalışmaktır. Şişkin ego ideali Manik bir inkar ve utançtan kaynaklanan narsist bir hiddetle saldırır. Tabii ki bu boyutlardaki bir tahripkarlığı en dipte yatan ölüm dürtüsüyle de açıklayabiliriz. Baştan itibaren tanrıdan, tanrısallıktan söz ediyoruz. Tanrı olmak bu dünyadan, bu yaşamdan kopmak demektir. Arzudan, uyarımdan dürtülmeden kopmak ve sonsuz, sınırsız bir sessizliğe bürünmektir. İnsanlık, önümüzdeki birkaç on senede bir varlık-yokluk sınavı verecek duruma gelmiştir. Küresel ısınma sorunuyla uğraşan bilim adamları, bunun insanlığın bugüne kadar verdiği en büyük savaş olduğunu söylerler ve eklerler. En büyük savaştır. Çünkü bu savaş insanın, insanlığın kendisine karşı bir savaştır. Kendisindeki açlığa, kendisindeki yıkıcı yanlara karşı verdiği bir savaştır. Bir eliyle yaptığını, öbür eliyle bozan insanın bir savaşıdır bu. Psikanalist insanın kendine karşı verdiği savaşın ne olduğunu çok iyi bilir ve karşı karşıya olduğumuz bu tehlikeli durumla ilgili söyleyecek çok şeyi vardır. Teşekkür ederim.